1252, numaralı konu, ilk safda muhacirlerle ensardan başka kimse duramaz, hadisi, evet, Kaiz bin Ubade şöyle anlatıyor, Medine'de, namaz için kâmet getirildiğinde ön safa geçtim, Ömer bin Hattab safları yararak öne geçti, onunla beraber esmer ve hafif sakallı birisi vardı, adam ilk safa gelince, saftaki herkesi gözden geçirdi, beni görünce, kolumdan tutup geriye itti ve yerime kendisi durdu, onun bu yaptığı çok gücüme gitti, selam verildikten sonra bana döndü ve seni geriye itmem çok mu gücüne gitti, zoruna gitmesin ve bunun için, gücenme, ben Hazreti Peygamberin, ilk safta muhacirlerle ensardan başka kimse duramaz, buyurduğunu işittim, dedi, oradaki adamlara, bu kimdir, diye sordum, bu übeyi bin kaptır, dediler.